bunu belki de Allah'ın Resulü almıştır demişti. İşte yukarıdaki ayet bunun üzerine inmiştir. bu Davud Tirmizm. Eğer bunu yapsa, yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaş halinde olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Bakara 279 Allah'ın huzuruna çıkarıldığınız günden sakının. O gün kimse bir haksızlığa uğramayacak. Herkese hak ettiği eksiksiz eksiksiz verilecektir. Bakara 281. Yoksa Allah kullarına kesinlikle zulmetmez. Ali İmran 182. Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez. Nisa 40. Allah insanlara asla zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmeder. Yunus 44. Allah'ın hoşnutluğu hoşluluğunu kazanmaya çalışan kimse hiç Allah'a isyan edip gazabını uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir yerdir. Mümin olan kimse yoldan çıkmış olana benzer mi hiç? Onlar bir olmazlar. Secde 18. Yoksa biz Müslümanları kafirlerle bir tutar mıyız? Kalem 35. Cehennemin kötü bir yer olduğu belirten diğer ayetler Bakara suresi 126. ayette verilmiştir. Onların Allah yanındaki dereceleri farklı farklıdır. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah'ın rızasına uygun hareket edenlerin dereceleri gazabına uğrayanların dereceleri gibi değildir. Herkesin yaptığı işe göre derecesi farklı olacaktır. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. En'am 132. Dereceleri yüksekten ve arşın sahibi olan Allah kendi emrinden olan ruhu kavuşma günü hakkında insanları uyarması için kullarından dilediğini indirir. Mümin 15. Şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce apaçık bir sapkınlık içindeyken onlara ayetlerini okuyan, onları günahlarından temizleyen, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Rabbimiz onlara içlerinden bir peygamber gönder de kendilerine senin ayetini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Bakara 129 Bedir'de düşmanlarınıza verdiğiniz iki misli zarar Uhud'da da kendi başınıza gelince bu nasıl oldu diye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 Buna şahit olarak da Allah yeter. Nisa 79 Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işlediğiniz yüzündendir. Üstelik günahlarınızın bir Allah affeder. Şura 30 Uhud'da iki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen felaket Allah'ın izniyle olup bu onun gerçek müminleri belirlemesi içindir.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 Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla inandık diyenlerden, kafirlikte birbiriyle yarışanlarda, Yahudilerin yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casus edenler de seni üzmesin. Maide 41 Bedevilerden Hudeybiye seferine, Katılmayanlar sana gelip mallarımız ve ailelerimiz bizi oyaladı. Bizim için Allah'tan af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki Allah sizin için bir zarar veya bir yarar murat etse ondan size gelecek olan şeyi kim engelleyebilir? Doğrusu Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Fetih 11 Kendileri evlerinde oturdukları halde. Savaşa gidip şehit düşen kardeşlere hakkında bizi dinleseler öldürülmezlerdi diyenlere de ki eğer bunu düşüncenizde samimiyseniz ölümü başınızdan defedini bakalım. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Aksine onlar diri diller. Rableri yanında rızıklandırılmaktadırlar. O halde dünya hayatını verip ahireti kazanmak isteyen samimi müminler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yoluna savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa 74 Allah yolunda öldürülenleri ölülerdir demeyin. Hayır onlar diridir ama siz farkında değilsiniz. Bakara 154 Resulü Ekleyen sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin ruhlarının cennette yeşil kuşların bedeninde arzu ettikleri meyvelerden yiyerek cennet ırmaklarına dalıp çıkarak ve istedikleri yere uçarak dolaşıp durduğunu haber vermiştir. Müslim Ebu Davud Tırmizi. O şehitler Rablerinin kendilerine bağışladığı nimetlerin mutluluğunu duyarlar. Henüz kendilerine katılmamış mücahit kardeşleri adına da onlara hiçbir korku yok, onlar üzülmeyecekler diye sevinirler. Yine onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lütfu ve ihsanı yanında, O'nun inanların mükafatını zayi etmeyeceği yolundaki vaadinden dolayı da sevinç içindedirler. Onlar savaşta onca yara aldıktan sonra bile Allah ve Resulünün tekrar savaşa davetine olumlu cevap vermişlerdi. İşte bu güzel davranışlarda bulunanlarla Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınanları ahirette büyük mükafatlar beklemektedir. Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı gerektiği şekilde kılarlar. Aralarındaki işlerini danışarak yaparlar. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden de bağışta bulunurlar. Şura 38 İyi işler yapanlara, iman ve ihsan sahibi müminlere en güzel mükafat bir de fazlası vardır. Yunus 26 Bu dünyada iyilik yapanlara güzel bir mükafat vardır. Ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten de ne güzeldir. Nahıl 30 Tarafımdan onlara şunu söyle. Ey iman eden kullarım. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada samimi davranıp iyilik yapanlar için güzel bir karşılık vardır. Zümer 10 Bazıları onlara düşmanlar sizinle savaşmak için ordular topladı. Onlardan korkun. Demişti de ancak bu onların imanını attırmış ve şöyle demişlerdi Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Allah'ın her şeyi yaratandır. Allah her şeyi yaratandır ve o her şeyin üzerinde görüp özetici olan vekildir. Zümer 62 İbn Abbas radıyallahu anh'dan öğrendiğimize göre Allah bize yeter o ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim söylemişti. Bu ayette belirtildiği üzere Uhud yenilgisinden sonra düşmanın tekrar saldırmaya hazırladığı ileri sürüldüğü zaman resul Ekrem Efendimiz de aynı sözü söylemiştir. Buhari Sonra onlar savaştan kendilerine hiçbir zarar gelmeden Allah'ın büyük nimet ve ihsanı ile döndüler. Böylece Allah'ın hoşnutluğunu da kazandılar. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Sizi köstekleyen şeytandan başkası değildir. O içinize kendi dostlarının korkusunu yerleştirmeye çalışıyor. Siz onlardan korkmayın. Eğer gerçekten mümin iseniz benden korkun. Bana verdiğiniz sözlü durun ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de benden yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı doğrulayan benim indirdiğim kitaba iman edin. Onu ilk inkardan siz olmayın. Küçük bir dünya menfaati için benim ayetlerimi satıvermeyin ve benden yalnız benden sakın. Bakara 4041 Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kesin karar veren ve savaşı önce kendileri başlatan bir topluluğa karşı savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer mühiminseniz yalnız Allah'tan korkun. Tövbe 13 İnkarda birbirleriyle yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak ister. Onları büyük bir azap beklemektedir. Sen, onlar bu Kur'an'a inanmıyorlardı diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Kehf 6 Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şura 3 İnkar edenlerin inkarı seni üzmesin.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 Yoksa bir zamanlar Musa'dan istediği gibi siz de peygamberinizden olmayacak şeyleri mi istiyorsunuz? Kim imanı inkarla değişirse doğru yoldan sapmış olur. Bakara 108 Kafirler sakın kendilerine süre verme, vermemenizin haklarında hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara günahlarını daha da arttırsınlar diye süre veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları ise hiç ummadıkları bir yerden yavaş yavaş helaket sürükleyeceğiz. Onlara bir süre mühlet veririm. Ama benim tuzağım pek çetindir. Araf 82-83 Sen onları bir süre kendi gafletleriyle baş başa bırak. Onlar kendilerine Verdiğimiz mal ve evlatlarla onların hayrına mı koştuğumuzu zannediyorlar. Hayır ama onlar yanındakilerinin farkında değiller. Yanıldıklarının farkında değiller. Müminun 54-56 Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları ummadıkları yönde yavaş yavaş helaka yaklaştıracağız. Ben onlara millet veririm. Tuzağım ise pek çizindir. Kalem 44-45 Allah kafiri müminden ayırmadıkça müminleri şu içinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır. Allah size gaybı da göstermez ki mümini kafire ayırabilesiniz. Ancak Allah bunun için rasullerinden dilediğini seçer. O halde siz Allah'a ve Peygamberine iman edin. Eğer iman eder günahlardan sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah böylece pisi temizden ayırt eder. Sonra pisleri üst üste yığar ve hepsini cehenneme tıkar. En büyük zararı uğrayanlar işte onlardır. Enfal 37 Dileseydik biz onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Ama sen onları konuşma biçimlerinden de tanırsın. Allah ise bütün işlerinizi bilir. Muhammed 30 Onlara gaybı bildir de Gaybı bildirir. De ki tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır yoksa Rabbin Rabbim onun için bir süre mi tanır? Onu da ben bilmem. Gaybi bilen odur. Hiç kimseye gayb bilgisi açık bir şekilde bildirilmez. Ancak seçip bildirmek istediği bir peygamber müstesna onun da önüne ve arkasına bekçiler koyar. Cin 25-27 Allah'ın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 ve insanları da cimriliğe teşvik eden, Allah'ın kendilerine bağışladığı, zenginliği gizleyen kimselerdir. Biz bu nankörlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 37 Onlardan bir kısmı da eğer Allah bize lütfundan verip zengin kılarsa mutlaka sadaka ve zekat verir ve iyi insanlardan oluruz diye Allah'a yemin edip söz vermişlerdi. Allah onlara lütfundan verince hemen cimrilleştiler ve arkalarını dönüp gittiler. Tövbe 79 Onlar harcama yaptıkları zaman ne israfa kaçarlar ne de cimbirlik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Furkan 67 Siz öyle kimselersiniz ki Allah yolunda harcamanız istendiğinde bir kısmınız cimbirlik ediyor. Halbuki kim cimbirlik ederse kendi zararına cimbirlik etmiş olur. Çünkü gerçekten Allah zengin. Siz ise muhtaçsınız. Muhammed 38 Öyle kimseler hem cimrilik eder hem de insanları cimriliğe öğütler. Fakat kim Allah'ın buyruklarından yüz çevirirse şunu bilsin ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layık olan da odur. Hadid 24 Ama kim cimrilik eder ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse ve en güzel olanı yalanlarsa ona da kötülük yolunu kolaylaştırırız. Leyl 8-9 Resul-i Ekrem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Rabbim cimrilikten, tembellikten, çok yaşlanıp bunamaktan, kabir azabından, deccelin oyununa gelmekten, hayatın ve ölümün getireceği huzursuzluktan sana sığınırım. Buhari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 işte kendinizin, kendiniz için biriktirdiğiniz şimdi tadın bakalım. Biriktirdiğinizin cezasını denilecek. Tevbe 34 35. Ebu Hurayra da Allah'ın rivayet ettiğine göre Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah kime mal verir de o malın zekatını vermezse kıyamet gününde zekatı verilmeyen mal sahibi için büyük bir erkek yılan şeklinde konur. Onun azgınlığını göstermek üzere 2 Gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzı ile sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Sonra ben senin dünyada çok sevdiğim malınım. Ben senin hazinenim der. resul Ekrem bunları söyledi ardından da yukarıdaki ayeti okudu. Buhari. Şüphesiz... Yeryüzü ve üzerindekiler geçip gittikten sonra Yalnız biz kalacağız. Sonunda onlar da bize döndürülecekler. Meryem 40 Size ne oluyor ki Allah yolunda bağışta bulunmuyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin gerçek sahibi zaten Allah'tır. Hadit 10